Terim Müslümanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mevzu olarak ele aldığı, anlattığı külli umumi mevzulardan devrimizde aklımıza ulaşabileceğimiz, ilmi imkanlarla yüzünü görebileceğimiz, fennin ve tekniğin ortaya koyduğu, ...meselelerle onların yaklaşabildiği nisbette muvaffakatını arz ediyordum. İleride ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik adına ne görecekler? Fenler insanların karşısına daha ne getirecekler? Kur'an'ın anlayıcıları, Kur'an'ın tefsircileri... ...Kur'an'dan daha nasıl cevherler çıkaracak... Ve karşılarına çıkan ilmi kanunlarla onların tevfikini yapmaya çalışacaklar. Bu mevzuda ben söz söylemeye selayetli görmüyorum kendimi. Şu ana kadar müdevven bir kısım ilimlerle... ...akıllarının erdiği, aklımızın erebildiği... ...tevfikini yapmaya çalıştığımız... ...görebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri... Ve bugüne kadar muttali olabildiğimiz ilmi kanunlar kendini tevfikine kendimizi tevfikine zorladığımız husus bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in kerim bir veçi vardır ki esasen o daima devirlerdeki gelişmenin üstünde kalmıştır. Hangi devir gelirse gelsin onun karşısında serfürü etmiştir. İlmi, fenni, İçtimai, beşeri, bütün terakkiler Daim onun karşısında inkıyade kendilerini mecbur görmüşlerdir. O da Meseleleri mutlak olarak zikretmesi. Ondandır ki daha saadet asrını Mütakip hemen İslam alimleri, İslam milletleri ilmin çok dallarında Dünyanın en ileri giden devletleri Arasında görünmeye başlamışlardır. Mesela Allah Celle Celaluhu mutlak olarak semanın siması üzerinde insanları düşünmeye davet eder. Bugünün Müslümanlarının fersudeleşmiş anlayışıyla karşıya çıkmayın. Demeyin ki biz semanın yüzünü tetkik etmedik, incelemedik. Bugünün Müslümanlığının esasen İslam adına ilmi araştırmalar mevzuunda hiç yeri yoktur esasen. Yakın tarihimizde tefekkürü, hususıyla Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde tefekkürü mahsurlu sayan, günahkar mücrimler bile olmuştur. Ne işine gelir semaları düşünmek, ne işine gelir yeri düşünmek, ne işine gelir maddeyi düşünmek, ne işine gelir teleskopla zamanın yüzüne bakmak demiş, bu sevap işleri günah sayan mücrimler de olmuştur. Allah Celle Celaluhu, gökte ve yerde ayetlerimi seyretmiyorlar mı derken, gerçek müminlere ayetlerini seyre davet ederken, Cenabı Hakk'ı anlamadan mahrum, nankör, kendi kıstas ve ölçülerine Allah'ın emirlerini uydurmaya çalışmıştır. O bakımdan ben şimdinin Müslümanını bahis mevzu etmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın maksatlarını anlamaya kendilerini vermiş, hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan gelen, Hemen onun arkasında gelen, kafası kalbi kadar, kalbi kafası kadar hüşşar, iç ve dış bütünlüğüne sahip, dışa ve içe doğru alabildiğine derinleşen büyük Müslümanlar. Dünyada ilk defa onlar rasathaneleri kurmuşlardır. Gökyüzünü gözetleme işini ilk defa Müslümanlar getirmişlerdir. Çıplak gözle bu işi yapmaya başlamış, yaptıkları aletleri geliştirmiş... Ay güneş tutulmasını Avrupa'ya duyurmuşlardır. Yıldızların harekatını onlara haber vermişlerdir. Mevsimler hakkında en sağlam, en az yanılma ihtimali olan meseleleri yine Müslümanlar Avrupa'ya ilim dünyasına intikal ettirmişlerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mutlak emirlerine karşı hassasiyet gösteren Müslümanların halidir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ayı size takvimci olarak yaptım, takvimci sözünü demiyor ama zamanınızı onunla tayin ve tespit edersiniz diyor. Bunun verasında takvimci sözü vardır. Müslüman hemen dikkati buna çekmiştir, ayın ölçülü hareket ettiğini anlamaya çalışmıştır, ayın menazilini kavramaya çalışmıştır ve bununla ay astronomisine gitmiştir. Ayın astrofiziğini anlamaya çalışmıştır. İlk kirasa taneleri kurmuş ve bunu gözetlemiştir. Allah gece ve gündüze ayetler yaptım buyurmuştur. Ama gündüzün ayeti açık seçik duruyor. Gecenin ayetini mahvettim demiştir. Mümin dikkatle Allah ne diyor onu anlamaya çalışmıştır. Gecenin ayeti hangisidir? Gündüzün ayeti hangisidir? Ona intikal etmiş, mesele hakkında hükmünü vermeye çalışmıştır. Allah Celle Celaluhu insanların nefisleri üzerinde insanları düşünceye davet etmiştir. Le dünniyatınıza bakın demiştir. İnsanın yapısını ele almış onun üzerinde insanı düşündürmüştür. Bütün bunlarda gerçek Müslümanlar acaba Allah ne diyor ki diye düşünmüş. Allah'ın mevzu olarak ortaya koyduğu meseleleri getirmiş tetkik sahasına inceden ince tetkik etmişlerdir. İlk İlmi toplantılar yapmışlardır. İlmi mahfiller tesis etmişlerdir. İlim yuvaları, medreseler tesis etmişlerdir. Gökyüzünü ve yeryüzünü tetkik edecekleri yerler tesis etmişlerdir. Kendi devirlerinin yüzünü güldürmüşlerdir. Ama o günkü imkanlarla biz bugünün batısının karşısına çıksak çok geri kalacağız. Fakat 1200 sene evvel... Bin sene evvel öteye gittiğimiz zaman o gelişmeyi çok muazzam göreceğiz. O gelişme o güne nispeten batıyı gölgede bırakacak keyfiyette ve çapta bir gelişmedir. Onlar yapmışlar, eserler yazıyor onların yaptıkları şeyleri. Ama üç dört asırdan beri hem tekkede hem zaviyede hem medresede yani bir tarafta gönül geriye kalırken, ledünniyat ihmal edilirken... İnsanlar eskiden kalma kuru kalıpları sadece yaşamakla ihtifa ederken, beri tarafta ilim sahası da ciddi ihmallere uğramıştır. Kur'an-ı Muğzül Beyanda ilahi maksatları anlama ciddi ihmallere uğramıştır. Her sahada Müslümanlar tedenni etmiş, sukut etmişlerdir. Sonra da cürmü İslamiyet'e yükleyen, günah İslam'a hamleden bir kısım batı hayranı sarhoş kimseler türemiştir. Farbonari şair bir kısım kimseler türemiş. Bunlardan Müslümanların kabahatını, Müslümanlığı Kur'an'ı anlamayan Müslimlerin cürmünü Kur'an'a ve İslam'a hamletme, türetimde, cesaretinde bulunmuşlardır. Herkes kendi sahasında ihmal ettiği işle bugün Kur'an'ın karşısında bir sürü mücrim günahkar vardır. Ehli medrese, medresede ilimleri tetkik ederken Kur'an'ın dekayıkını anlama mevzuunda ihmal ettiğinden ötürü onlar bu cürümle Kur'an'ın karşısında bulunuyorlar. Ve Allah'ın huzurunda bundan ötürü hesap verecekler. Allah derinlemesine içinizin teşrihatını yapın derken zaviyede, tekkede kendinden habersiz yaşayan, kalbinden habersiz yaşayan insanlar onlar da bu cürümlerinin hesabını Allah'a verecekler. Hususiyle kalp ve dış âlem arasında münasebet kuramamanın cürmünün hesabını verecekler Allah'a. Hatta işlerinde derinleşseler dahi, dinin bir yönü olan bu tarafı ihmal ettiklerinden ötürü, şeriatın insanın hayatına bakan yönünü, Kur'an'ın kainatın simasına bakan yönünü ihmal ettiklerinden ötürü, aynı cürümle, meşayihîle, mürşidiyle, müridiyle en büyük insanlar aktap dahi Allah'a hesap verecektir. Şeyhül İslamıyla bütün fetva eminleri Allah'a hesap vereceklerdir. Ve topyekun İslam dünyası Kur'an-ı Kerim'e karşı duygusuzluğunun, hissizliğinin Allah'ın emirlerini kahvede söylenen sözler telakki etmesinin büyük cürmünün hesabını Allah'a verecektir. Bir başvaki kim oluyor ki, bir laf ettiği zaman enine boyuna sözü bir sürü tetkike tabi tutuluyor. Acaba bu sözden şu manada çıkar mı, bundan şu manada çıkar mı? Ben size değil, kafanıza değil, şu yirminci asırda benim kafamda da sarhoştur, benim kafamada değil. Fakat vicdanında her an Allah'ı terennüm eden, o mahbiti i ilham -i ilahiye tevcih kelam ederek diyorum ki, İnsafla düşünün ama vicdanınızla düşünün. Başbakanın sözü kadar Allah'ın kelamına ehemmiyet veriyor musunuz? Anlamak için onu tetkik sahasına getiriyor musunuz? Getirmiyorsanız sizin taharetsiz başbakanınız kadar Allah'ın sizin nazanızda kıymeti yok demektir. Kendi kendimizi aldatmayalım. 14 asırdan beri kelam-ı ilahi tarrakalarla kendisini temiz kalplere, her temiz duygulara anlayan kafalara duyurmak istiyor. Anlayan anladı, vazifesini yaptı, elindeki imkanları değerlendirdi geçti. Tilke ummetun kat khalatlaha ma kesabet, walakum ma kesabtum. Onlar bir ümmetti vazifelerini yaptı gittiler. Varsa kürlümleri kürlümlerin cezasını çekecekler. Siz sizi bekleyen bir sürü kürün. ...ve cürmünüzü bekleyen çok ağır hesaplarla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız hepimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kur'an'ın kutsi ulvi hitabatı karşısında ilahi maksatlar anlama mevzunda içimizi istek, arzu, fahişkarlık lütfeylesin. Bu duyguyu uyaramadık. Nefsimize karşı da müminlere karşı da uyaramadık bu duyguyu. Herkes her şeyi anlamak istiyor. Fakat Allah'ı kimse anlamak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'i kimse anlamak istemiyor. Kimisi fersude fikirlerin gölgesi altında, onun üzerinde eşinip duruyor, kendine göre bir anlayışa saplanmış. Kimisi onun adepte olduğu batı anlayışını adepte etmeye çalışıyor. Kimisi hevesatının tercümesini, tefsirini yapıyor onda. Fakat ilahi maksat, ilahi murat daima mekni, daima kapalı... Daima nikaplı ve peşeli Müslümanlar bunu anlamadan, bunu kavramadan ve değerlendirmeden daima mahrum bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim mutlak manada falan ilim filan ilim demeden belki onda ikisi onda üçü kainatı tetkike, insanın kendi mahiyetini tetkike insanları davet etmektedir gökyüzüne bakın derken şaka yapmıyor. Ve sadece gökyüzüne bakacaksınız bakacaksınız şairane ilhamlara medar olsun diye bakacak değilsiniz. Aya yıldızlara bakın diyor. Onlar benim ayetlerimdir diyor. Benim varlığıma delalet ederler. Sen elindeki imkanları tevcih edeceksin. Ve o imkanları merdiven basamak olarak kullanacaksın. İlahi maksadı yani senin nazarını oraya tevcih, tek ilahi maksadı anlamaya çalışacaksın. Annenin karnına senin nazarını gönderiyorsa, rahmi i madere bak diyorsa, ceninin gelişmesine, teşekkül etmesine baktıyorsa, sana annenin karnına bakacak değilsin sen. Elindeki imkanları kullanacaksın. Allah'ın anlattığıyla senin röfke şualarıyla gördüğün şey arasında tevfik yapmaya çalışacaksın. Asırları aşan, zamana aşan bu ilahi bilginin menşeini kavramaya çalışacaksın. Bunun gibi ister içe doğru ister dışa doğru kainatın geniş sahha ve sayfelerine Cenab-ı Hakk'ın neşrettiği o kadar ayet var ki saadet asrını hemen müteakip o devrin Müslümanları bunları çok iyi kullanmış, kavramışlar. Denizlerin ölçümünden alın da insanın içinin ölçümüne kadar her şeyi yapmışlar. Ellerindeki o günkü basit teleskoplarla gökyüzü nasıl seyredilir? Bundan alın da insanın en küçük parçasını kavramaya kadar. i̇bn Sina ben insanda küçük küçük mikrop gibi kurt gibi bir şeyler görüyorum. Esas insanın varlığını teşkil eden bunlardır demiştir hücre bilgisi falan filan ortada yokken, bu nazariyeyi, bu görüşü ortaya atmıştır. Mevlana, ben insanda bir kısım şeyler müşahede ettim ki, küçük küçük ağızları var, bunlar yemesini biliyorlar, içmesini biliyorlar, demiştir. Ve insanın varlığı esasen bu küçük varlıklardan müteşekkil demiştir. Ellerimizde bulunan eserlerinde görüyoruz bunları. Bundan anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk'ın dikkatlerini çekmesi ve uyarmasına onlar cevabı sevap vermişler. İcabet etmişler, o sahada gelişmişler. Bugünün müminlerine de Allah Celle Celaluhu tevcihi kelam ediyor. Siz de düşünün, tetkik edin. Elinizdeki imkanlar nispetinde gelişin. Ve inşallah bu hususu, şu sözle arz etmek istediğim hususu, mevisenin sonunda ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum elindeki imkanlarla gelişme hususunu ayrıca arz etmeyi düşünüyorum. Bu mutlak emirlerin beratında da geçen derste bir nebze arz etmeye çalıştım. Davurca adıyla dedim astrofizik. Gökteki Allah'ın yarattığı cisimlerin umumi durumu, umumi ahvali, harekatı Bunlardaki nizam ve intizam Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda değişmez sözleri getirip vaz ettiği kanunları. Şimdiye kadar kainatın varoluşu mevzuunda ortaya sürlen bir sürü nazariye vardır. Bu nazariyeler bir tanesi gelip hüküm olurken öbürü hemen arkasından kidi vermiştir. Kur'an-ı Kerim öyle bir eda ve ifade ile mevzuyu ortaya getirmiştir ki Simasını size gösterdiğim zaman siz de gördünüz ki hiçbir zaman o ferman, o eda değişmeyecektir. Dediği sözü değiştirme, tevil etme lüzumunu duymayacaktır. Ama onun sözlerini size intikal ettirirken biz, batıl bir kısım efkarın tesirinde kalarak onların sağından solundan kırptıysak bir boşluk meydana gelecektir. İlerideki ilimlerin gelişmesiyle tevfik ederken kestiğimiz yerlere yeniden yama yapma lüzumunu duyacağız. Yani ölçüsüz bir usta gibi fazla yonttuğumuz zaman ilave etme lüzumunu duyacağız, eksik yonttuğumuz zaman yeniden yontma lüzumunu duyacağız. Kur'an-ı Kerim tam söylüyor. O ne önce ne de sonra yontma lüzumunu duymuyor. Öyle kanun vaz ediyor ki, olduğu gibi berrak simasına baksan, 14 asır evvel ne anladıysan bugün aynı şeyi anlayacaksın. Yer yer gerçekten Kur'an'ın ruhunu kavrayan, bin sene evvel yaşamış tefsircilerin ancak bu asırda ilmin karşımıza getirip koyduğu hususları nasıl ifade ettiklerini söylemiştim size. Mesela tefsirci çok rahat anlamış. Sekiz asır evvel, küre-i artın yuvarlaklığı üç asır evvel ancak belki bilindi. Onun döndüğü ancak üç asır evvel belki bilindi. Ve bir kısım bizim dini kitaplara da hurafe şeklinde, bir kısım yanlışlar yazıldı bunu da kabul edelim. Ama isimlerini vererek söylediğim, Sekiz asır evvel yaşamış bir tefsirci, Kur'an'ın fermanını çok güzel anlamıştı. Küre-i arz küredir diyordu. Küredir ama çok geniş olduğundan bu küre üzerinde satıklar olabilir diyordu. Fakr-ı böyle düşünüyordu, zemahşeri böyle düşünüyordu ve bunlar Galile'nin bu işi bulduğu tarihle şey yapacak olursak, iki kat bir zaman önce bu meseleyi anlamış, kavramış ve insanlığa takdim etmişlerdi. Esnaftan Allah ebediyen razı olsun. Biraz da bu mevzuda vatahsiz duruyorum. Dünyada hiçbir kafir millet babasına atasına sövmez. Ecdadını gericilikle itham etmez. Avrupa'nın içirdiği şarapla sarhoş olan şu Türk milleti var ya, atasına sövmeyi marifet haline getirdi. Osmanlı'ya küfretmeyi ibadet saydı. Bir sürü köksüzü, ipsizi, sapsızı alkışlamak için sanki atalarının mezarına küfretmek cibe gibi vazife olarak üzerine aldı. İşte bu noktadan dolayı diyorum bunu. Atan senin kendisine düşen vazifesini yaptı. Onlar vazifelerini yaptı gittiler. Onlar minarenin yapıldığı devirde minare yaptılar. Fabrikanın yapıldığı devirde fabrika yapmayı sana bıraktılar. Onlar o yüksek minareleri, cami kubbelerini, şifahaneleri, imarethaneleri yaparken, Avrupalı cinnet içinde, dalalet içinde, husam içinde çırpınıyordu, çamur içinde bocanıyordu, medeniyetin en küçük mana ve mefhumunda mahrum bulunuyordu. Ama ecdadın oraya varmıştı. Ali ecdada sövme yok, ecdadla mefahirle övünme yok. Yok ecdadla mefahirle övünme ama ecdada sövme de yok, küfretme de yok. Biz onlar üzerinde geliştik. O kökün semereleriyiz. Ama su istimal ettik biz, su istimal ettik geliştiremedik. Onların getirip bize intikal ettirdiği şeyi nemalandıramadık. Kur'an-ı Kerim değişmez eda ve ifadesiyle Allah'ın gökleri nasıl meydana getirdiğini anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ben böyle yaptım diyor. Gökler bir bütün de açtım parçaladım. Yaşamanıza müsait keyfiyeti ihraç edeceği ana kadar geliştirdim. Tamamen ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir hüviyet kazandırdım diyor. Celle Celaluhu. Yer şu andaki keyfiyetini alabilmesi için geçirdiği safhaları yine Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Onu nasıl bütün bir semadan kopardığını, nasıl tedbir buyurduğunu, nasıl bir küre durumuna, irca ettiğini ve sonra onu nasıl hareket ettirdiğini yine ayetler okuyarak arz etmeye çalışmıştım. Ve yine Kur'an'ı ı Müşsül beyan hayatta suyun ehemmiyetini ele alıp anlattığını, hayat için suyun lüzumunu, o kadar ki ben her canlıyı sudan yarattım sözüyle sudaki ehemmiyete parmak bastığını ve hayat için suyun ehemmiyetini Kur'an-ı Kerim'e dayanarak arz etmeye çalıştım. İfadelerim belki fazla yontma gibi olduysa, ileride zuhur edecek kusur bana aittir, elimde değildir bu. Batıl devrin, kültürünün tesirinde kalan bir insanın Kur'an-ı Kerim gibi müstakim düşünmesi çok zordur. Öyle insanlar gerektir ki birkaç asrı açsın, ötelere göre düşünebilsin. Bu bizim başımızdan aşkın mevzudur. Belki ileride bunu telafi etme, ilave yapma lüzumunu duyacağız. Bir tek kelime dahi ilave etsen, fazla bir şey konuşsan, ya bir eksiklik meydana getirir veya ur gibi bir şey, bir sivrilik hasıl eder. Bu derste de Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek, vaktin müsaadesi nispetinde bu mevzuda bir iki ayetin malini arz etmede fayda mülaze ediyorum. Tekrar bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim bizim harflerine inerek, kelimeler üzerinde ısrarla durarak, izah ederek size intikal ettirmeye çalıştığımız mevsuları tefsirçinin anladığı tahsilat içinde nakletmese bile mücerret ve mutlak emirler ele alınsa yine çok şey anlatmaktadır. Mesela Bunu sadece mutlak manada ele alsanız Güneş kendi için gidip karar didi olabileceği bir noktaya doğru akıp gitmektedir sözü O kadar mühimdir ki astronominin, aklının ulaşamadığı bir şeyi anlatmaktadır. Güneş neticede karar didi olabileceği bir noktaya kadar akıp gitmektedir en âmi Arapça bilen bir adam dahi bundan bunu anlar. Fakat bir de kelimelere harflere inildiği zaman güneşin bugüne kadar astronomi gözüyle varabildiği veyahut tanınması mevzunda varılabilen en son ufku anlattığını görürüz. Bu mevzuda biz tefsirlere müracaat ediyoruz. Mesela O ayette işe başladığım için onu arz edeyim. Ayet-i Kerime'si mevzunda tefsire müracaat ettiğimizde görüyoruz ki, 500 sene evvelki ki tefsirci ne demişse, de 800 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in manasını anlatan aynı şeyi söylemiş. 1100 sene evvel tefsir yazan İbn-i Cerir de aynı şeyi söylemiş. Güneşin bu güneş olduğunu anlatmış ve bunun kainat cinsinden bir şey olduğunu anlatmış ve bunları da tabiine dayayarak nakletmiş, Tabiinden de ya İbn Mesud'a ya İbn Ömer'e veyahut İbn Abbas'a da yarak nakletmiş olduklarını görüyoruz. Ve bu arada meselenin çok kritik bir noktası sayılan li lehadaki lehadaki len'in hem diyorlar ki kendi manasına li manasına hem fi manasına hem ila manasına gelir diyorlar. Bu bir harf içerdir ancak erbabı bilir li mustakarrin leha kendisine ait bir kararca. şimdi ekten diyorlar bir mahrek noktası bu liye hem kendi manasını vermişler leha hem fi manasını vermişler li mustakarrin fiha hem ilah manasını li mustakarrin ileyha demişler ama bin sene evvel bu böyle anlaşılmış Güneşin değişik hareketlerini bir tek kelime içinde anlatmak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Siz güneşin değişik hareketlerini anlatsanız en basitinden ben anlatayım. Güneş bir kendi yenilerin diliyle ekseni etrafında hareket eder. Mevlevi gibi kendi etrafında döner. Bir de güneşin yıldızlar arasında bir hareketi vardır. Ama kendi ekseni etrafında dönmesi bunun üç haftada tamam olur. Türey arz günde bir defa 24 saatte bir defa döner. Güneş bizim günlerimiz ölçülerimizde, bizim 24 saatlık saatimizde eğer dönmesi hesap edilecek olursa etrafındaki devrin üç haftada tamamlar. Kur'an bunu anlatır. Güneş yıldızlar arasında bir harekatı vardır. En yakın yıldız kümelerine nispeten 70 bin kilometrelik bir mesafe kat eder. O da yerinde durmaz. Ama kendi sistemiyle hareket eder. İşte bir de bunu anlatır. O kendisinin bir yolu vardır, tayin ve tespit edilmiştir, oraya doğru gitmektedirdir. Bir de onu anlatır. Yani fi ile anlatılan bir zarfı müstakarını anlatır bu işin. Güneş böyle gidince tabi küre arzın esasen yenilerin diliyle devinmesi de değişir. Onun kendine göre bir tacilli hareketi vardır. Ben tacil diyeyim, onlar devinme desinler. Bu da helezonik bir keyfiyet arz etmeye başlar. Güneş hem kendi etrafında döner hem gider. Gidince de küre ona takılır. O bir burgu gibi bir şey. Böyle helezonik bir hat çizerek gidi verir. 70 bin kilometre gidiyorsa bu biz bir sene sene başında bulunduğumuz noktadan ertesi sene 500 kilometre ötede bulunur. Milyon, 500 milyon kilometre ötede bulunuruz. Yani her sene bu kadar uzak mesafe değiştirir. Siz şimdi o zaman güneşin nasıl bir yol takip ettiğini, hiç durmayan bir yolcu olarak gittiğini onu da düşüneceksiniz. Fakat bunun da bir sınırı var, bir hüdudu var. Güneş ne kadar muhteşem olsa, meczup mevlevlerin arkasından koştursa, bir burku hattı çizer gibi veya helezonik bir hüviyette bir yol çizer gibi, onun arkasına takılan pekler onu takip etse dahi, o da samanyoluna nispeten minnacık bir şeydir. Samanyolunu Allah Celle Celaluhu öyle muntazam, öyle muhteşem ve mükemmel tanzim etmiştir ki, güneş onun merkezine ışık hızıyla 25 bin senelik mesafede o kadar uzaktır. Merkezine sadece. Yani güneş ışık hızıyla gitse bağlı bulunduğu samanyolunun merkezine ancak 25 bin senede gider. bu muhteşem daire içinde samanyolu da kendi ekseni etrafında dönmekte, hareket etmektedir. Ve onun bir kuvve kutsiye tarafından çekildiğini görürseniz, güneşin ayrı bir hareketini daha anlamış olacaksınız. Fakat iladaki bu namütenahilik, yani mütemadiyen gitme, bir nihayete doğru gitme, Arap'ın herhalde kevkebül kevkebül casi dediği Bazılarının Herkül Burcu dediği veya başka bir yıldı, daha daha kuvvetli bir kümeye doğru çekilip gittiği ifade edilebilir. Astronomik nazariye bunlar. Ben Kur'an-ı Kerim onlara göre teyir etmiyorum. Fakat bugün muttali oluna bilinen hareketler içinde Güneş evvela leha manasıyla kendi ekseni etrafında, mahreke etrafında dönmektedir. Ve aynı zamanda bir yolu ve yöntemi vardır. O istikamette süratle hareket etmektedir. Her ile beraber. Ve bir de esasen hareketinin bir nihayeti vardır. Nihayet onun başı da bir yere bağlıdır. Başının bağlı olduğu istikamete doğru çekilip gitmektedir. Ama bizi ilgilendiren daire sadece güneş manzumesi dairesi olduğu için bir bakıma bizim güneşimizin nihayet hüdudu saman yolu, saman yolunun harekatı oluyor. Mesele kainat çapında ele alındığı zaman cennetin ve cehennemin bile müntaha olamayacağını göreceğiz. Esas kuvve-i kutsiye ve mana ifade eden cazibe başka tarafta, başka noktada bulunduğunu, esma-i ilahinin, sıfat-ı kutsiyenin her şeyin verasında bu işlerle oynadığını göreceğiz. Ve bütün bunların verasında da Veraların İmam Rabbani'nin tabiriyle veraların veraların veraların verasında Allah'ın her şeyi oynadığını göreceğiz. Her şeyi tedvir ettiğini göreceğiz. Bunu da bu mütenahi ifade eden ilada müteal etmek, müşahede etmek mümkündür. Binan Ali böyle bir Kur'an anlayışı içinde biz ve tecri ile müstakarrin laha derken harmanlar önümüzde dövülmeye başlar gibi harekatlar hayalimizde canlanır. Çeşitli temessülat hayalimizde canlanır. Ve bu işi nam doğru intikal ettirmeye çalışırız. Görürüz ki bu işin ardı arkası gelmiyor, sonu yoktur. Meseleye girerken aklıma gelen bir ayetle başlayayım dedim. Kur'an-ı Kerim ve şemtü tecrili müstakarrin laha derken onu herkesin anlayabileceği stilde dahi ele alsanız nazanızı ona tevcih etmeyip teleskopla onu tetkik lüzumunu duymayıp olduğunuz gibi kalırsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Allah Celle Celaluhu sizi anlatıyor. Güneşin bir mahreki vardır diyor. Bir yolu vardır diyor. Birdeki diyor bu yolculukta varacağı münteha vardır diyor. Siz bunu kelam-ı ilahiden anladıktan sonra herhalde aletlerinizle seferber olacaksınız. İlmi imkanlarla seferber olacaksınız. Geçmişin telaruki efkarından istifade edeceksiniz eski kültür üzerine kültür ilave edecek, Allah'ın bu ayetteki maksadını anlamaya çalışacaksınız. Baktığın müsaadesi nispetinde ben meseleleri ancak arz edebiliyorum. Sadece girişte teberrüken bir ayeti kerimeyi arz etmiş oldum. Fakat bakın aynı ayetleri takip eden Kur'an-ı Kerim, okuyayım ve fezlekesini size söyleyeyim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَ الْعُجُونِ Kadim. Kamer içinde mensiller takdir ettik. Neticede kurumuş hurma yaprağı hüviyetinde, keyfiyetinde arzıt eder diyor. Hilali gösteriyor. Menzillerini, kamerin mensillerini, farazi mensillerini anlamaya çalışacaksınız. Leşşemtü yenbagî lehâ entudrikel kamerâ velelleylü sâbukun nahar. Yeri geldiğinde bunları da arz edeceğim. Ama <gülüyor> wa kullun fi falakin yesbahûn. Aylar, güneşler, menziller hepsi ve güneşin tabi bulunduğu durum, güneş, güneş sistemi, güneşler ve sonra güneşin bağlı bulunduğu samanyolu hepsi ve kullun fi falakin yesvahun. Arapça az nasip olanlar. Kül kelimesi zaten, zaten umum ifade ediyor. Bir de sonuna bir termin koymuşlar, tenkin için. Na mütenahi olan bu hareket edenlerin hepsi hepsi kendine has bir maharekte hareket etmektedir. Hepsi bir yolda yürüyüp gitmektedir. Hüccacın Arafat'a koşuş abası içinde Allah'ın kendilerine tayin ettiği noktaya doğru süratle koşup gitmektedir. Fakat bunu ifade için seçilen kelimeler vardır. Ve kullun fî felekin, felk fülk esasen gökte cisimlerin çizdikleri hatlar gibi şeylerdir. Mesela bir ayı burcu diyoruz, bir köpek burcu diyoruz, bir bilmem ne diyoruz. Onlar esasen orada bize karşı arz ettikleri durumların ifadesidir. Bir de bizim sistemimizin esasen bunlara tekabül etmesine göre arz ettiği keyfiyetler vardır. Farasi bu hatlara felekler diyoruz ve bu halk destanlarına dahi girmiş. Felekler yandı ahımdan mesela, felekler. Bu biraz da astroloji, astrolojan ilmine inanışın ifadesi. Gökteki cisimlerin, görünkelerinin mahreklerinin, insan üzerinde tesirine inanmanın ifadesi. Felekler yan ahımdan, muradım şem yanmaz mı? Füzulinin. Felek, şairin destanına da girmiş, şiirine de girmiş. Bunlar çeşitli feleklerde, böyle fülklerde. Allah'ın tayin ve takdir buyurduğu değişmez yollarda ama yüzüyorlar sözünü kullanıyor. Geziyor değil cisme dayalı hareket ediyor değil, bunların her birisi denizde yüzen vapur gibi yüzüp gidiyorlar diyor. فِي lekin yasbahun. Şairane bir eda içinde bu ilmi ifadeyi bu kadar tatlı anlatmak ancak Kur'an-ı Kerim'e has bir keyfiyet. Siz ayınızı düşünün, Küreyi i arzı düşünün, ondan sonra güneşe intikal edin ve sonra büyük sistemlere, galaksilere intikal edin, göreceksiniz hepsi, Kendisine tayin ve takdir edilen, feleğin kendisine kestiği, biçtiği, içine onu soktuğu kaptan içinde, kaptan içinde hareket etmektedir. Bir adım onun dışına çıkmamaktadır. Veya kendisine tayin edilen hatta hareket etmekte, sağa sola zerre kadar inhiraf etmemektedir. Ve kullun fî felekîn yesmehûn. Bir de herhangi bir çizme dayalı değil, doğrudan doğruya havada uçan kuş gibi gitmekte, Denizde yüzen napur gibi, kayık gibi yüzüp gitmektedir. bunu, bu, bu manayı en tatlı şekilde tevile kabil olmayacak şekilde ifade etmiş oluyor. Diyorum ki, meseleyi derinlemesine, astronomi açısından ele almasak bile, onun kanun ve kıstaslarıyla sizin karşınıza gelmesek bile, İnsaf ve izanla kula kabarttığımız zaman şu tabir, şu eda hiçbir zaman tevil ve tefsire lüzum hissettirmeyen şu eda, şu tabir bizim için yetecek ve kullun وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ Hepsi bir felekte denizdeki balık gibi yüzüp gitmektedir. Diyor. Bir başka ayeti kerimeye intikal edip gök, yer bu ikisi arasındaki münasebetten bahsediyorum. Arz edeceğim ayetler daha ziyade bu hususu ifade eder cinsen olacaktır. Herkes kendi devrine göre de tevil ve izah etmişlerdir. Mesela ve teral cibale tahsubu camide ve hi temur marr eshab. Sun Allahilladi atqana kullashay. Sadaka Allahu alazim. Bir de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ferman ediyor. Water al cibel tehse sen dağları camid hareketsiz yerinde duruyor zannediyorsun efendim bela nüktesi var burada Resul Ekram aleyhisselatu vesselam da teker teker herkese diyor ki siz dağları yerinde duran camitler görüyorsunuz. Wahiya temur mer ashab Halbuki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürüyüp gitmektedir. Bir manada Batı Avrupa'da yürüyen dağları düşünebilirsiniz. Fakat biz hepimiz beşer olarak onları görmediğimiz için mutlak manada ayeti kerime ile o dağların anlaşıldığını anlamak biraz soğuk ve uzak bir tevil oluyor. Bir manasıyla dağların gere dayelik yaptığını anlayabilirsiniz. Taşlar erir erir toprak halinde yere gelir, erozyonların yerden eksilttiği toprağa getirir telafi eder ve siz yeri daima ekim ekmeye, ağaç dikmeye müsait bulursunuz. Binaenaleyh dağlar esasen eriyip gitmektedir, siz camit görüyorsunuz ama bir gün hepsi toprak olacaktır. Bu manayı da anlamışlar. Fakat bu da tevil isteyen, tefsir isteyen bir manu oluyor. Ama bir yönüyle de insan esas küre arzın dışına çıkamayınca küreye arzın hareket ettiğini görüyorsunuz, sözü onun için zayid olur. Fakat dağlar, dağlar yerinde duruyor zannediyorsunuz. Halbuki ekzamdan hiçbiri yerinde durmamaktadır. Dağlar tıpkı temurru merre sahab. Bulutların yürüyüşü gibi mesnetsiz, desteksiz fezayı ıslakta hareket edip gitmektedir. Ben bir şeyi teşemmüm ediyorum burada şahsen, bir şeyi. Eskiden şöyle anlıyordum yine tevil giriyordu ona. Kur'an-ı Kerim cüz'i zikredip külli murat buyurur burada. Yani dağlar fezayı ıslakta bulutlar gibi yüzüp gidiyorlar derde esas dağları hamil bulunan küreyi arzı kasteder. Ve bir yönüyle küreyi arz esasen dağlardan başka bir şey değildir. Çünkü dağların bir yerde girintisi onun merkezine doğru, bir yerde de çıkıntısı ondan dışarıya çıkmıştır. İçte ve dışta bir ur gibi bir şeydir dağlar küreyi arzda. Dağ yürür de küreyi arz durur mu? Dağ fazaî ıtlakta gider de küreyi arz durur mu? Dağ gidiyor deyince küreyi arz gidiyor demek. Fakat burada şu meseleyi teşemmüm ediyorum ben esasen. Küre-i hareketi vardır güneşin etrafında. Fakat bu harekette alt üst meselesi olmaz. Biz dağların tepesini semaya doğru dikili gördüğümüzde orayı daima yukarıda zannederiz. Halbuki bazen onlar alt üst olur. Fakat izafı alt üst olma meselesini anlatmak çok zordur, çok müşkildir. Bu küre yuvarlanıp giderken güneşin etrafında alt üst olur. Binan Ali, asıl mesele faza i'lakta, boşlukta bir vapur gibi direklerin dikmiş yüzen dağlardır. Daima göze çarpan dağlardır. Alt üst olduğu zaman, üst alt olduğu zaman yine fazada hareket eden yine dağlardır. Göze çarpan dağlardır. Uzaktan görülen dağlardır. Bir vapuru uzaktan seyrettiğin zaman İlk gördüğün göreceğin şey dilekler olduğu gibi, küre-i arzın hareketinde de belki çıksan kenara göreceğin ilk şey dağlar olacaktır senin. Bazı kimseler de bu meseleyi biraz daha vaid teville bu ahirette olacaktır. Yani yerinden sökülecek, akıp gidecektir diyor. Buna ise ayetin çok tefsirciler böyle diyor. Buna ise ayetin sonunun müsaadesi yok. Çünkü sun allâhillezî etkane kulle şey diyor. Şu dağların harekatı, muntazam harekatı var ya, bu bir çözülme dağılma olsa şu ifadeyi kullanmaz. Sun Allahillezi etkane kulleşeyi. Her şeyi tas tamam yapan Allah'ın sanatıdır. Her şeyi o kadar mükemmel yapmıştır ki, herhalde o mükemmel iş yapış içinde dağların hissesine düşende bu olacaktır, buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim siz uzaktan uzağa camit gördüğünüz dağları camit zannedersiniz. Haddi onlar durmadan hareket eden ecsamdır. Hem ne gibi hareket ediyor? Başınızdan uçup giden bulut gibi hareket ediyor. küre arzın dışına çıksanız, bir füze içinden küre arzın hareketini seyreseniz, o dağıyla, yeriyle, zeminiyle, döne döne nasıl gittiğini bir mevlevi gibi, güneşin etrafında bir sapan taşının dönüşü gibi nasıl dönüp gittiğini, dehşet ve hayret içinde müşahede edeceksiniz. Belki başınız dönecek. Şu dönen, yuvarlanan cisim üzerinde biz mi varız diyecek. Dehşetten kendinizden geçeceksiniz. O zaman bunu anlayabileceksiniz. Bir noktaya daha dikkatinizi rica edeyim. Küreyi Ars'ın hareket ettiği meselesi, onun dışına çıkıp onu görme meselesi bu saadet aslında bilinen şey değildi esasen bilinemediği için herhalde bu ilimle, fenle, teknikle meydana çıkarıldıktan sonra yüzuhuyla anlaşılacak. Bu ayetin ilk muhatapları sahabi bir şey anlamıştır bundan. Tabi'in bir şey anlamıştır, onlara yetmiştir, onlar değerlendirmişlerdir bunu. Fakat bir bakıma olduğu gibi bunu tam manasıyla kavrama meselesi muhatap olarak seçilecek insan olan bu aslın insanı olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'ani her hakikatı olduğu gibi kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Küreyi arzla yine alakalı. Onun fiziiyle alakalı bir hususu da arz etmek istiyorum. Avalem yara enna ne'ti al-ard an min atrafha. Vallahu yahkumu la mu'aqqaba al-hukm wa hisab Ra'd suresinde. Onlar görmüyorlar mı diyor. <gülüyor> Biz gelir de, hükmümüzü icra eder de, hakimiyetimizi gösterir de, küreyi arzı etrafının bir kısmından noksanlaştırmaya başlarız. Kur'an-ı Kerim aynen arz ettiğim gibi ifade ediyor meseleyi. Allah'ın hükmünün gelmesi. Demek ki belli bir zamanda böyle değildi. Küreye arzın bir keyfiyetini anlatıyor, Küreye arzın etrafından hepsini değil de bir kısmını noktanlaştırmak üzere hükmümüzde gelir de onun üzerinde hüküm fermi olursak onu görmüyorlar mı? Demek ki yine bu asrın insanının dikkatini çekiyor. Tevhül etmiyorum, olduğu gibi mali arz ettim. Yerev kelimesi rea yeradan görme meselesini anlatıyor. Ne Allah Celle Celaluhu, kendi geleceğini anlatıyor. Hükmünün geleceği, hakimiyetinin teessüs edeceği, yeni bir değişiklik vereceğini Allah anlatıyor Celle Celaluhu. Demek ki küre-i yaratıldığı ilk günlerde bu şekilde değildi, bu havada değildi. Portakaldıysa şimdi portakal değildir, limonduysa şimdi limon şeklinde değildir küre-i Allah öyle anlatıyor Celle Celaluhu, gelir hükmümü üzerinde icra ederim. Nankusuha noktanlaştırırız diyor onu. Kısarız, büzeriz, azaltırız onu diyor. Min atrafiha ama etrafından diyor. Burada min tebiz için bazı için her tarafından değil. Etrafının bazı yerlerinden onu daraltır, kısar ve büzeriz diyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi 18. asırdan bu yana küre arz üzerinde arz daireleri üzerinde ölçmeler var. Her her ölçüşte bir değişiklik müşahede etmişlerdir. Kutuplardan küreye artın adeta bir elle basılır gibi basıldığını, karnının şiştiğini anlatmaktadırlar. Elipsi bir hüviyet iktisap ettiğini anlatmaktadırlar bize. Dikkat ediyor musunuz şimdi? Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu ferman ediyor onda. Küreye arza geleceğimizi, hükmümüzü icra edeceğimizi her yönünden değil de bazı yönlerinden onu kısacağımızı, daraltacağımızı görmüyorlar mı onlar? Vallahu yahkumu, la mu'akkiba li Hükmü Allah verir. Kazayı Allah infaz eder. Bu öyle bir icraattır ki beşer fenniyle, tekniğiyle bunun karşısına çıkamayacaktır. Belki onların hayatlarında, belki fünununda değişme olacaktır. Fakat bu Allah'ın emridir. Allah'ın emri takipten münezzeh ve mukaddestir. Kimse Allah'ın emrini takip edemez. Kritiğini yapamaz. Ni niçin böyle oldu diyemez ve o hükmü değiştiremez. Kur'an bunu da ilave ediyor ayetine. Eski tefsirci bundan bir şeyler anlamış muhakkak? Bazıları demiş ki küre-i arzda yıpranma aşınma vardır. Söylemişler bunu. Çok manidardır. Bu da manidardır. Hatta İbni Abbas'a isnat edilen bir rivayette ''Nuharribu min atırafıha'' sözü vardır. Bu da bana çok manidar geliyor. Etrafında kısmen hırpanilik yaparız, bozarız etrafını diyor. Deforme ederiz etrafını diyor, böyle anlıyor bunu. Bu da çok manidardır. İbni Abbas'ın bu meseleyi böyle anlaması çok manidardır. Bazıları da nüfusta azaltma yaparız. Hatta bazıları bu meseleyi Gıda maddelerinde azalma, azaltma yaparız. Rızıkların her hareketlerini keseriz. Ve bazıları da bundan... Resulullah i Ekrem Vesselam'ın çeşitli yerlerde... ...hüküm ferma olması nisbetinde kafir mülkünün azalması, noksanlaşması şeklinde anlamışlar. Bir şeyler anlamış, bir şeyler teşemmüm etmiş ve istifade etmişlerdir. Bunlara ayeti kerime müsait olmakla beraber fakat kelimeyi olduğu gibi anlamaya çalışırsak, lafızları anladığımız gibi size takdime çalışırsak, daha ziyade bu devrin anlayışına daha muvaffuk geliyor. Küre-i Arz'ın bütün etrafının değil de, bir kısım yerlerinde ciddi bir noksanlığın, zuhrelerlerde şişkinliğin hasıl olması, onlar da bunu değişik anlamışlar, ancak bu asırda olan, ve bu asırda anlaşılan bir keyif. Bir iki ayet daha ben zihnimde istihzar etmiştim. küre arz, güneş bunlarla alakalı. Yani gavurca adıyla tekrar edeyim. Astrofizik ve jeofizik diyelim bunlara. küre arzın fiziki durumu, harekatı, gökteki cisimlerin ve güneşin harekatı bunlara dair arz ettiğim şeyler. Fen'in, tekniğin ilerleyip ilerleyip Kur'an-ı Kerim'in dediği şeylere yaklaşması ve ettiğim Kur'an'ın emirleri eğer hatırlarınızda baki kalırsa benden ilave olarak söylenen sözler içinden çıkarıp atmadan başka ileride bir şey yapmadan yine Efendinin karşısına onlarla çıkabilirsiniz rahatlıkla. Belki sözün en doğrusunu sadece kelimelerin nuanslarına da dikkat ederek manalarını anlattığım durum oluyoruz tefsirine, teviline ben kendim girdiğim zaman belki bulandırıyor, efkârı bozuyorum. Olduğu gibi muhafaza edebilsem, o kelimelerdeki nuansları anlayabilsem, belki en isabetli sözü o zaman arz etmiş olacağım. Mesela İsra suresinde Kur'an-ı Muysul beyan ferman ediyor. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتِينَ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْلَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا Ben gece içinde bir ayet, bir mucize, bir nişan, bir yönüyle Allah'ın vahtaniyetine delil, bir yönüyle de geceye, gündüze delil. Bu gecedir, bu da gündüzdür diyebilirsiniz. Bir yönüyle de nazarınızı semaya diktiğiniz zaman, ilk defa hemen nazarınıza çarpan husus demektir. Açık, seçik, berrak. Gündüz güneşi görürsünüz, gecede olduğu zaman kameri ayı görürsünüz. Allah buyuruyor ki, Celle Celaluhu, ben bir ayet gündüze yaptım, bir ayet de geceye yaptım. Yani gece ilk defa gözünüze çarpan gece ayeti, gündüz gözünüze çarpan gündüz ayeti olur. Gündüz güneşi seyredersiniz, o da sizi, gece ayı seyredersiniz, o da sizi. <gülüyor> Sonra gece ayetini mahvettik biz ziyatını ziyasını alıverdik onun diyor. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, gidelim, gideyim asrı saadete, bir sahabi alayım, İbni Abbas'ı konuşturayım. <gülüyor> Ve bunun nerede konuştuğunu takip etmek için de size diyeyim, gidin bin sene evvel yazılmış İbni Cerir'in tefsirine bakın. Sure-i İsra'da bu ayetin tefsirine bakın. İbni Abbas ne anlamış ondan? O nübüvvet kandilinden ne almış? Ne teşemmüm etmiş ve bize neyi intikal ettiriyor? Diyor ki, ay var ya ay aynen diyor. Şimdi ayın fiziki üzerinde çalışıyorlar. Aslı nasıldı diyorlar. Acaba o da böyle yanardağ mıydı? <gülüyor> Belki bu mevzuda katil kanaatları yok da onların. Diyor ki İbn Abbas, bu ayetin manası şudur diyor. Ay aynen güneş gibiydi. O da bir ateş parçasıydı. Zamanla güneş ateş olarak kaldı ama Allah ayın ateşini, hararetini, ziyasını söndürüverdi. Güneşe nispeten o mahvedildi diyoruz. Şimdi bu anlayışla meseleyi ele almak, şu asırda bile bir kısım böyle köhne anlayışlardan sinirlamamış insanlara anlatamazsınız bunu. Anlatamazsınız ayın güneşten kopmuş bir parça, bir ateş fare olduğunu, küre ağızdan kopmuş bir parça, bir ateş fare olduğunu anlatamazsınız. Ama İbn-i çok rahat anlatıyor bunu. 1400 sene evvel anlatıyor bunu. O da onun gibiydi diyor. Kur'an'daki ilahi maksatı budur diyor. Ama bunun ziyası mahvoldu diyor. وَجَعَلْنَا آيَةً لَيْلِ فَمَحَوْنَا آيَةً لَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَرْرِتَغُوا فَضْلَمْ مِرَبِّكُمْ Burada ilahi hikmet şudur, gündüz çalışacak. Gece istirahatlı olacaksınız, dinleneceksiniz. Onun için onun ziyatını, ışığını Allah Celle Celaluhu mahvetti. Siz bunu tabi hadiselere, tesadüflere verin. Allah ben bunu böyle yaptım diyor. Celle Celaluhu. Tesadüfün ve tabiatın bu meselelere müdahalesi olmadığı hususunu arz edecek halde değilim. Esasen Kur'an-ı Kerim'in, ...anlattığı şekilde kelimelere sadık kalarak manalarını arz etmeye çalışıyorum. Vakit geldiği için en son mübarek bir ayetin kısa bir mefhumunu takdim edip bitirmeyi düşünüyorum. Bugünkü mevzuda da bu kadarlık. İki cemaat beni bağışlasın. Evvela cemaat onu diyeyim. Birisi belki bu arz ettiğim sahalarda çok derinlemesine ihtisas yapmış... ...çok faraziye ve nazariye ipotezler kafasına doldurmuş... Ve çoğunu doğru zannediyor onların. O doğru zannettiği ve frenkçe tabirlerle onlara debdebe kazandırdığı meselelere bağlı içinde beni dinlerse belki Kur'an'ın ayetleri ayetlerden takattür eden mana ve maal ona göre sönük kalır. Ondan dolayı havasını terennüm edemiyorum. Kusura bakmasın. Cemaatın bir kısmı da Çeşitli zümreler tarafından düşünmeden mahrum edilmiş, okumadan mahrum edilmiş, araştırmadan mahrum edilmiş. Ona kahvelerin yolu, lakırdıların yolu, gazete okumanın yolu gösterilmiş. İlahi maksat ve murad anlatma yolu gösterilememiş. Bunlara da bu meseleler çok ağır, sıkıcı, katı ve kuru gelir. Kime nasıl gelirse gelsin, nasıl anlarlarsa anlasınlar, elimde imkanım olsa... Herkesin seviyesinde bir şey söylemeye çalışırım. Ama bu nebilerden başka kimseye müyesser bir keyfiyet değildir. Çok zordur. Öyle bir eda, öyle bir hava kullanma çok zordur. Binaenaleyh onlar kusura bakmasınlar. Ben de yapamayacağım için bu istikamette devam edeceğim. Bu ayette Zariyat suresinde yine pek çok hakaiki hamil bulunarak bize bir ders veriyor. Kur'an'ın mucizevi olduğunu gösteriyor. Evvela kürsüye liyakati içinde meselenin frengi yönünü arz edeyim. Frengi diyorum. Bir bakıma ciddi değerlendirilmemiş de eğer ölçüler sağlam çıkmamış da Batı'dan ilim adına alınan şeyler hastalık gibidir. Frenk'ten gelen her şey bir bakıma frengidir. Ama ölçüler sağlam ise, kıstaslar sağlam ise, farazgelerin dışında insan ...sağlam şeyler bulabiliyorsa... ...o ilimdir... ...dünyanın neresinde olursa olsun... ...Efendimizin emirleri istikametinde öper... ...başımıza korusun. Mekanın her gün değişmesi... ...değişik bir hüviyette karşımıza çıkması... ...termodinamik kanunu... ...mekanda bir kısım yerlerde bazı sönmeler... ...bazı yıldızların sönmesi, cüceleşmesi... ...bazı yeni yıldız kümelerinin meydana gelmesi bu büyük astronomları uzun zamandan beri düşündüren bir husus olmuş. 20. asra kadar 20. asırda yaşıyoruz. Bunun başına kadar bu mevzudaki çalışmalar elde imkanın darlığı hususiyle gökyüzünü gözetleme rasat etme imkanlarının darlığı sebebiyle belki gerektiği gibi insanları sağlam ilmi havaya ulaştıramadı, götüremedi. İnsanlar söyledikleri sözü tam ilmi söyleyemediler. Ama 20. asırda ilmin pek çok dallarında hakikatları ifade etmeye, terennüm etmeye başladılar. 20. asrın başlarında Amerika'da bir son rasa tanesinde insanlığa duyurdukları ayrı bir şey oldu. Daha evvel belki bu mevzuda ufak tefek sözler söyleniyordu. Bunlar bir kısım yıldızların, yıldız hükümelerinin böyle kaymalarını ...spektrumlarını fotoğrafla tespit ettiler. Basitçe anlatılacak olursa... ...renklere göre bir kısım yıldızların... ...bize göre bizden uzaklaştıklarını tespit ettiler. Spektral çizgilerin... ...sona doğru... ...kırmızı noktasına doğru kaydığını mücadele ettiler. Ve buna o devirde... ...22-29 yılları arasında araştırmalarıyla... ...katılan... ...meşhur Edwin Hebil... ...o bir mekan genişlemesi... ...mekanın müs'ati... ...bir yerde dağılma gibi bir şey... ...adını koydu... ...daha sonra... ...Belçikalı bir matematikçi... ...Rahip... ...Lömetr... ...o da dedi ki bu matematikle hesabını yaptı... ...bu bir mekan genişlemesidir... ...Ekspansiyon gavurca... Tıpkı bir balon içine hava üflendiği zaman genişlemesi gibi bir mekan genişlemesidir. Pişirdiğiniz bir pasta genişlediği zaman, karnı genişlediği zaman orada birbirine yakın olan noktaların birbirinden uzaklaşması gibi bir mekan genişlemesidir. Biz mekanda bir noktada duruyoruz, müşahit noktasında. Mekan genişlerken, yeniden mekanlar meydana gelirken, yapılırken, yeni mekanlar, bir kısım nebülozlar bizden uzaklaşır, uzaklaşırken, bir sisteme bağlı olmayan galaksiler süratle bizden uzaklaşırken, mesela onun matematikçinin ifadesine göre bir milyon ışık hızı uzaklıkta bulunan bir sistem bizden saniyede 168 kilometre hızla uzaklaşıyor. İki milyon uzaklıkta olan iki misli, iki katı uzaklaşıyor, üç misli uzaklıkta olan üç katı uzaklaşıyor diyordu. Ve bunu izah için şu misalleri veriyorlar. Üzerine benler vurduğunuz belli aralarla noktalar bıraktığınız bir balonu elinize alın. Ve siz müşahit olarak o noktalardan birinin üzerinde bulunun. Ve sonra bu balonu şişirmeye başlayın. Size en yakın olan nokta, ...saniyede ne kadar sizden uzaklaşıyor... ...veya mikron hesaplarıyla meseleyi alalım... ...aşirede sizden ne kadar uzaklaşıyor... İkinci nokta onun iki kat uzaklaşacak... ...üçüncü kat onun iki kat uzaklaşacak. uzaklaşacaktır... ...adeta bir balonun şişirilmesi gibi mekan... ...sanki şişirilmekte, genişlemekte... ...bir kısım mekanlar bizden uzaklaşmakta... ...ama bunlar uzak olduğu nispette uzaklaşma hızı sürat kaydetmektedir. Dediler bu mesele o günün büyük astronomları tarafından ciddi olarak ele alındı. Mesela Einstein bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Mesela Jean bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Şu kainatın meydana gelmesi meselesinde son üzerinde hassasiyetle durulan Von bu meseleyi ciddi olarak ele aldı. Dediler ki bu bir mekan genişlemesidir. Yaratılan, önce yaratılan mekan, yaratıldığı günden bu güne mütemadiyen bir müs'at kaydetmektedir, dediler. Durmadan mekan genişliyor, durmadan bir sisteme bağlı olmayan yıldız kümeleri, galaksiler süratle hareket ediyorlar sağa sola doğru, dediler. Bu, bu mevzuda ilmin, bize arz ettiği maceraların ifadesidir, müşahedelerin ifadesidir. ...görebildikleri, duyabildikleri şeyin terkiplerinin intikalinin ifadesidir. Bu uzaklaşma keyfiyeti, büyüme keyfiyeti... ...ister pastanın üzerine siz nohut tanelerini, fındık tanelerini yapıştırdıktan sonra... ...fırında şişmesi şeklinde birbirinden uzaklaşması mahiyetinde olsun... ...ister noktalı balonun şiş şişmesinde noktaların birbirinden uzaklaşması şeklinde olsun... Veya siz daha cazip de orijinal bir şey bulun, onunla meseleyi temsillendirin, anlayın ve anlatmaya çalışın. Bunların hepsi tenkit görebilir. Hepsine bir noktada, edada, ifade ve itiraz gelebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bakın. Zariyat suresinde başka tevhile eğer imkan olsaydı öyle tevhile derdim. Başka tevhile imkanı yok. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Semayı diyor, yerde değil. Semayı elimle yarattım. Bütün tefsirciler kuvvetimle yarattım manasını almışlar. Kudretimi kullandım. Sema ihtişamıyla kudret ve kuvvet istemektedir. Her şey esasen kuvvet ve kudret istemektedir de fakat insanlar muhteşem semayı gördüklerinde bunu elde tutan kudret ve kuvveti daha büyük görürler. Ve sema baneyناها bi'idin. Semayı kendi kuvvet ve kudretimle yaptım diyor Allah Celle Celalü. Ve inna lemusuun biz durmadan semayı genişletiyoruz buyuruyoruz. Dikkat ettiniz mi? Durmadan genişletiyoruz diyor. Tevil imkanı yok bu meselenin. Mekan biz yarattık, kurduk ve durmadan onu genişletiyoruz. Büyüyor mü temaden mekan diyor. Durmadan sözünü Arapça kendi ifadesinde araştırmak lazım bunu. Ve inna lemusuun sözü Inna biz demek. Tahkikli. Muhakkak yani tereddüdünüz olmasın. Le Musi'un sözü bir de L getirmiş oraya koymuş. Bu da tekit ifade eder. Zinhar tereddüte düşmeyin. Musi kelimesi ismi fail. Bir isim cümlesi kuruyor Allah Celle Celaluhu. isim cümlesi. Arapçada fiil cümlesiyle isim cümlesinin mahmili değişiktir. Fiil cümlesi tekrar ber tekrar olur teceddüt eder. Mütemadiyen yenilik olur. İsim cümlesinde bir devam ve sebat düşünülür. Daimilik manası vardır. Burada isim cümlesi intihap edilmiştir. Semayı biz elimize kurduk. Ve durmadan, devamlı olarak buna genişlik veriyoruz diyor. Ve inna lemus'un. Başka şekilde tevil ve tefsire kabil olmayan bu ayet, keyfiyeti bugün için bizlere göre ne olursa olsun, ...bir mekan genişlemesinden bahsediyoruz. Mekan genişlemesinden. İşte 14 asır evvel... ...ilmin, aklının, elinin... ...bu asırda bazısına yetiştiği... ...bir kısım ilmi hakikatlerden... ...Kur'an-ı Kerim haber veriyor ki... ...bunlar eğer... ...peygamberlik olmasa... ...vahyi ilahi olmasa... ...Allah'ın ifadesi olmasa... ...bunları düşünmemize... ...bunları bir beşer ifadesine vermemize imkan olmayacaktır. Bütün bunların arasında ...benim de düşündüğüm düşüneceğim şey olmalı... ...sizin de düşündüğünüz düşüneceğiniz şey olmalı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Üzerine eğilmenizi, düşünmenizi, araştırma yapmanızı iktiza eden Allah'ın kelamıdır. Gazeteleriniz kadar, basit işleriniz kadar, beşeri proje ve planlarınız kadar... Allah'ın planlarının mecmuası, projelerinin mecmuası, kainatın haritası, ahiretin haritası, bütün alemin fihristi, Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmenizi Allah istemektedir. Mümin iseniz Allah'ın kelamını tetkik edeceksiniz. Allah'a inanıyorsanız kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret hakkında izan içindeseniz Allah'ın kelamına önem vereceksiniz. Ehemmiyet verdiğiniz işlerin kat kat üstünde Allah'ın kelamına ehemmiyet vereceksiniz. Herkes kendi sahasında ehemmiyet verecek. Sahasının Kur'an'ın içinde ele alındığını, inceden ince tetkik edildiğini görecek. Fizik sahasında, kimya sahasında, astronomi sahasında Kur'an beşerin varabileceği en son ufuklarda bayrak dalgalandırdığını görecek. Ve Kur'an-ı Kerim karşısında serpürü edecektir. Mümin iseniz bunu böyle yapacaksınız. Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkmak istiyorsanız... ...Kur'an'ı tetkik edeceksiniz. kelam ilahi olan kitabınıza sahip çıkacaksınız. O zaman hayatınızın rengi ve şekli değişecektir. Basit şeylere, formüllere bağlı kalmadan kurtulmuş olacaksınız. Basit, cahil, âmi kimselerin yaptığı taklitten kurtulmuş olacaksınız. Siz mukallit misiniz... Uyudu musunuz elin alemin dediğine ve ittiba ediyorsunuz. Bazen Avrupalı kafire, bazen Asyalı münafıka, bazen anlamayan esatir ve efsane anlatana ittiba ediyorsunuz. Gerçeği görmek, öğrenmek istiyorsanız, nikapsız, hicapsız Kur'an-ı Kerim'in fâkı veçine muttali olmak istiyorsanız, doğrudan doğruya bir sas Kur'an-ı Kerim'i anlamaya mübaşeret ediniz. Taklitten kurtulunuz. Size biri kalsa dese ki siz falanın kuyruğu ve uydususunuz. Canınız sıkılır sizin. Öyleyse Kur'an'ı anlama mevzuunda elin alemin lakırdılarına değil, doğrudan doğruya onu şerh eden, tefsir eden kitaplarla Kur'an-ı Beyan'ın berrak, tel temiz simasına bakmaya çalışınız. Her şey içinde dalgalandığını göreceksiniz. Mevce mevce size tebessüm ettiğini müşahede edeceksiniz. Sillahi tealal Fatih